Yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki eğer doğru söyleyenler iseniz haydi siz de onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın.